Bismillahirrahmanirrahim ve bihi nesta'in. Ve fîs-sina'ati tahvilul aslil vâhidi ilâ emfiletin muhtelifetin lima'anin meqsudetin la tahsul illa bihâ. İzziden ikinci dersimizi okuyoruz. Dünkü dersimizde tasrifın lügat manasını yani sözlük manasını öğrendik. Evet. Dedi ki tasrif veya sarf Lugatta, sözlükte değiştirmek manasındadır. Değiştirmek manasında. Peki bunun sınaattaki manası nedir? Yani ıstılahi manası nedir? Istılahi manası sonradan seçilen manadır. Yani dil kurulduğu zaman değil, sonradan o ilmin alimleri, o sanatın ehli o kelimeye o manayı veriyor. Bakın dikkat edin ıstılahi mana budur. Lugat mana, sözlük mana zaten onun hakiki manasıdır. Yani dil kurulduğu zamanki manasıdır. Istilahi mana ise sonradan bir ilim kuruluyor. O ilimde, o ilmin ehli ona o manayı veriyor. Mesela örnek sünnet kelimesi. Bakın size bir örnek vereyim. Sünnet kelimesi. Sünnet kelimesinin bir lugat manası var, bir sözlük manası. Bir de İlimlerdeki ıslahı manası var. Mesela hadis ilminde sünnetin manası başkadır. Fıkıh ilminde sünnetin manası başkadır. Usulul fıkıh ilminde sünnetin manası başkadır. İnşallah ileride okuyacaksınız. İleride inşallah hadis ilmi okuyacaksınız, fıkıh ilmi okuyacaksınız. Usulul fıkıh ilmi okuyacaksınız. Bak göreceksiniz, nice kelimeler var. Bakın nice kelimeler var fıkıh ilminde aynı kelime başka manaya geliyor fıkıh ilminde usulul fıkıh ilminde başka manaya geliyor. Dikkat edin. Fıkıh ilminde başka mana, usulul fıkıh ilminde başka manaya geliyor. İstilahi mana odur işte. Ve fîs-sina'ati, sına'atta sına'at ne demektir? Sına'at demek meslek demektir. Meslek. Yani sarf kelimesinin bu meslekteki ismi nedir? Sarf kelimesinin bu sanaattaki ismi nedir? Türkçede de hani sanat diyorlar ya, falan kesin sanatı şudur, zanaatı veya zanaat diyorlar, sanat diyorlar, meslek diyorlar. Arapçada herfe var, bir de sinaat var. İkisi de meslek manasında ama aralarında ince bir fark var. Sınaat, ustatsız ve alıştırmasız öğrenilemeyen meslektir. Hırfet ise, Ustaşsız ve alıştırmasız yapılabilen meslektir. Mesela bir insan simit satmak isterse, yani simitçilik yapmak isterse gidip bir ustadan ders almasına, bir ustadın yanında yetişmesine gerek yok. Ama bir insan eğer terzi olmak isterse veya marangoz olmak isterse veya motor ustası, araba tamircisi olmak isterse gidip bir ustadın yanında, bir ustanın yanında e, uzun bir süre hem eğitim görmesi lazım, çalışması lazım, hem de bol bol alıştırma yapması lazım. İşte sınaat o mesleğe denilir ki o meslekte ustad ve alıştırma şarttır. Ustad ve alıştırma olmadan öğrenilmez. İşte sarf ilmi de bir sınaattır. Sarf ilmini insan kendi başına öğrenemez. Ha binde bir, milyonda bir zatlar çıkar, insanlar çıkar, çok dahi olur, çok zeki olur, öğrenir. O istisnadır, istisna kaideyi bozmaz. Evet, demek ki sarfın, tasrifın, lügat manası değiştirmek ve fissina'ati, sanaattaki manası, istilahi manası nedir? Tehvilul aslil vahidi. Tehvil, bir şeyi bir yerden alıp başka bir yere götürmek. Hani diyorlar ya, havale ile gönderdim, havale ettim veya falan hastaneden falan hastaneye havale edildi havale bir yerden başka bir yer. İşte tahvil bir yerden başka bir yere götürmek. Tahvilul aslil vahidi. Asli vahid. Şimdi çeşit çeşit kelimeler var. Mesela nasirun mensurun yansuru nasara, lem yansur lemma yansur. Bütün bunların türediği bir asıl var. Bir kök var. Değil mi? Bir kök var. O kök nedir? ya maslardır, alimlerin çoğuna göre maslardır, veya fiildir, fiile i madidir, bir kısım ölemaya göre. hasıl bir asıl var, bir kök var, işte o kökü götürmektir. Tehvilul aslil vahidi, asli vahidi yani bir olan asıl, bir olan kök. O bir olan kökü götürmek, ila emsiletin muhtelifetin, muhtelif yani farklı farklı. Muhtelif demek, farklı farklı demek. Emsile, misaller farklı misallere götürmektir. Kök diyelim Nasr'un. Nasr'un kök. Bu Nasr kökünü götürüyoruz. Nasaraya havale ediyoruz. Tahvil ediyoruz yani Nasaraya değiştiriyoruz. Nasaraya çeviriyoruz. Tahvil yani çevirme. Tagyir, tahvil, tasrifet aynı manalara geliyor. tabi aralarında ince farklar var. O şu anda bizi ilgilendirmiyor. Nasr kelimesini Nasaraya çevirdik. Oradan yansuruya çevirdik. Oradan nasiruna çevirdik. Sonra mensuruna çevirdik. Sonra lem yansur, lemma yansur, ma yansuru, la yansuru, li yansur, unsur, la tensur, mensurun, min sarun, nesreten. Bakın, muhtelif muhtelif. Farklı farklı sigalara, farklı farklı misallere, farklı farklı binalara çeviriyoruz. İşte tek olan bir kökü, o asli vahidi, farklı farklı misallere, bakın, misal, siga, Bina, aynı manaya geliyorlar. Bu sigalar, bu misaller veya bu binalar diyoruz ya. Mesela nasara sigası veya nasara misali veya nasara binası yani nasara yapısı, yansuru yapısı, nasir, mansur. Bütün bunlara farklı farklı örneklere götürüyoruz tek olan aslı. Ni için götürüyoruz? Li için lima'nin manalar için, lima'nin maksudetin, kast edilen manalar için, maksat olan manalar için, bizim maksadımız olan bazı manalar var. Mesela ben Zeyd'in geçmişte yardım ettiğini ifade etmek istiyorum. Maksadım bu. Bugün maksadım bu. Diyeceğim ki benim maksadım nedir? Diyeceğim ki Zeyd geçmişte yardım etmiş. Ama Başka bir zaman olacak, maksadım şu olacak. Ne olacak? Zeyd gelecekte yardım edecek. Onu demek isteyeceğim. Başka bir zaman diyeceğim ki Zeyd yardım edicidir. Başka bir zaman diyeceğim Zeyd yardım olunmuş. Bakın, hepsini aynı kelimeyle ifade edebilir miyim? Hepsinde diyebilir miyim Zeydün, Nasr'un? Hepsinde maslar getirebilir miyim? Hayır, olmaz. Farklı farklı, yani maksadımız olan, söylemek istediğimiz farklı farklı manaları... Farklı farklı kelimelerle ifade edebiliriz. Farklı farklı sigaralarla, misallerle, farklı farklı binalarla yani yapılarla ifade edebiliriz. Harf aynı harf olsun. Nun satri. Nun satri ama siga, misal, bina değişecek. Bina, siga, misal aynı şey kastediyor. Yani farklı misallere, farklı sigalara, farklı binalara çevireceğiz. Asli vahedi. Bazen Nesara diyeceğiz, bazen Yansuru diyeceğiz, bazen Mansur, bazen Nasir, bazen Mensar, Minsar, nasraten, nisraten, Nusayrun, Nesriyün, Nesarun, Ensaru. Farklı farklı sigalar kullanmamız lazım. Farklı farklı maksatlarımızı, farklı farklı gayelerimizi ifade edebilmek için. Demek ki sarf ne demektir? Tasrif ne demektir? Sarfın ıstilahası nedir? Terim manası nedir? Tehvilul aslil vahidi. Tek olan aslı olan aslı tahvil etmektir, değiştirmektir, götürmektir. İla emsiletin misallere, sigalara, binalara ila emsiletin muhtelifetin farklı farklı sigalara, farklı farklı misallere götüreceğiz. Lima'anin maksudetin, maksadımız olan manalar için maksadımız olan manalar için la tahsulu hasıl olmaz. La tahsulu. O manalar hasıl olmaz. İlla biha ancak o farklı sigalarla. Farklı, biha yani onlarla, o farklı örneklerle, farklı misallerle, emsile-i muhtelife, bakın, muhtelif manalar, ancak ve ancak, muhtelif sigalarla, muhtelif misallerle ifade edilebilir. İşte sarf ilmi budur. Sarfı budur işte. Sarf bunu öğretiyor bize. Tek olan aslı, tek olan kökü, farklı farklı manalara, farklı farklı sigalara götürmeyi, farklı farklı manalar ifade edebilmek için. Maksadımız bazen farklı oluyor. Her zaman maksadımız aynı mana ifade etmek değil. Farklı maksatlarımızı ifade edebilmek için farklı farklı sigalara götürebilmeyi öğretiyor bize sarf ilmi. Sarf ilmi budur. Şimdi şöyle bir soru sorabilirsiniz. Diyebilirsiniz ki Neden demiyor? وَفِصْصِنَاَةِ تَحْوِيلُ الْمَصْدَرِ ila اَمْسِلَةٍ مُخْتَلِفَةٍ Öyle ya, niye öyle demiyor? Niye demiyor? Tehvilul mastari. Mastarın götürülmesidir farklı farklı sigalara. Mastardan farklı farklı sigaları türetmektir sarf. Niye öyle demiyor? Asli vahid diyor, şundan. Çünkü asli vahid nedir, kök nedir? İhtilaf var. İhtilaftan dolayı bu zat isim vermiyor. Asli vahid diyor, kök diyor. Kökün farklı farklı sigalara götürülmesi. Ha isim verse taraf tutmuş olacak. Dese tahvilül mastari o zaman bir grup. Çünkü başka bir grup diyor kök fiildir. Maslar ondan türemiş diyor. Asıl kök fiildir diyor. Başka bir grup ölema kök mastardır diyor. Burada isim vermiyor. Burada isim vermiyor. Asli vahid diyor herkese hitap ediyor. Yani senin görüşün kanaatın artık neyse o. Sen asli vahid olarak masarı görüyorsan sen maslar bil. Diğeri asli vahid olarak fiili görüyorsa o da fiil bilsin. İşte o kökü, o asli vahidi değişik değişik örneklere götürmek sarftır, tasrifti. Sarf ve tasrif budur. Evet, bugünkü de yeter olsun. Sarfın, tasrifin hem lügat hem ıstılahi manasını öğrendik. و في صناعه تحويل الاصل الواحد الى امثله مختلفه la مقصوده لا تحصل الا بها. çok önem verin çünkü sarf ilminde sadece iziyi ezberlerseniz size yeter binayı da emsileyi de tabii ezberlemek lazım onlar kolay zaten emsile bina çok kolay ezberlenmesi mühim olan iziyi ezberlemektir iziyi ezberlerseniz ondan sonra diğer sarf kitaplarını ezberlemenize gerek yok iziyi çok güzel ezberlemeye çalışın Günlük olarak ezberlerseniz kolay olur. Her gün dersinizi güzelce bol bol tekrar edip ezberlerseniz inşallah kolay olur. Çünkü ed dersu harfın ve tekrar elfun demişler. Ders bir harftir ama tekrar bindir. Yani insan bir harf öğrenir ama bin sefer tekrarlaması lazım. Onun için tekrar çok önemli, bol bol tekrar etmek lazım, bol bol alıştırma yapmak lazım. Sınaat dedik ya sınaatta alıştırma şart. Bu bir sanattır. Bir sanatı öğrenmek için ustad olacak bir, bir ustadın yanında yetişeceksin, bir ikincisi bol bol tekrar yapacaksın. İşte onun için demişler, mişler, Ed eder suharfun ve tekraru elf. Dersin bir haftır ama tekrarın bindir, bin sefer tekrar edeceksin. Yani binden kastiyen yani çok bol. Bol tekrar İlla bin olacak, ne aşağı ne yukarı, illa bin rakamı olacak diye bir şart yok. Evet, dersimiz burada yeter olsun.